OKX referans kodu olarak belirlenen 38.804.384 kodu, yeni kullanıcıları borsaya davet eden kişilere sağlanan özel bir fırsattır. Bu sayede, hem davet eden kişi hem de yeni üye ek gelir elde eder. Referans kodu paylaşmak veya kullanmak oldukça kolaydır. OKX borsasına üye olan her kullanıcı, kendi referans koduna sahip olur. Bu kodu arkadaşlarıyla, ailesiyle veya sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşarak yeni üyeleri davet edebilir. Davet edilen yeni üyeler, referans kodunu kullanarak borsaya üye olduklarında hem onlar hem de referans kodu sahibi ekstra kazanç elde eder. Bu sayede, borsanın kullanıcı tabanı sürekli olarak genişler ve herkes ek gelir fırsatından yararlanabilir. OKX referans kodu ne işe yarar? Sorusuna cevap vermeden önce, OKX'in ne olduğunu ve nasıl çalıştığını anlamak önemlidir. OKX, kripto para birimleri alım-satımı yapabileceğiniz bir platformdur. Referans kodu ise, OKX'e üye olurken kullanıcıları birbirine bağlayan ve avantajlar sağlayan bir sistemdir. Bu platformda, kullanıcılar referans kodunu kullanarak başkalarını davet edebilir ve bu davet sonucunda her iki tarafta ödüller kazanabilir. Referans kodu, kullanıcıların platformu daha fazla insana tanıtmalarına ve genişletmelerine yardımcı olur. OKX referans kodu sayesinde, platformun kullanıcı tabanının büyümesine katkıda bulunabilirsiniz. Ayrıca, bu sistem aracılığıyla ek gelir elde etme fırsatı da elde edebilirsiniz. Referans kodu kullanmanın avantajları Daha geniş bir kullanıcı ağına erişim sağlama, ek gelir elde etme fırsatı, platformun tanıtımına katkıda bulunma, OKX OK referans kodu kullanarak, platformu kullanıcılarına tanıtarak ve genişleterek hem kendi kazancınızı artırabilir hem de diğer kullanıcıların avantaj sağlamasına yardımcı olabilirsiniz.